Buhranların doğurgan anası, demokrasi. Kerem Çağlar Nedir bu demokrasi? Rivayet olunur ki, adına demokrasi denen şu mefkure-i harabiye, İslam'ın zuhurundan çok önce ortaya çıkmış, uğursuz, murdar ve menhus bir musibettir. Bu musibeti kebirenin Antik Mısır'da M.Ö. 23. yüzyılda neşv bulduğu söylenir. Bazılarına göre ise iş bu demokrasi çok daha yakın bir dönemde M.Ö. 4. yüzyılda antik Yunan'daki şehir devletleri tarihinde önemli rol oynayan siyasal bir rejimin adıdır. Demokrasi uzun yüzyıllar boyunca düşe kalka, itile kakala, helva olmayı bekleyen un, yağ, şeker troikası kıvamında ve gerektiğinde kullanılmak üzere ham haliyle bekletildi. Demokrasi Avrupa'da kendi halklarının enselerinde boza pişirir gibi onlara her türlü zulmü reva gören, canlarını da durmadan yaptıkları işgal ve sömürü savaşlarında hoyratça harcayan gaddar krallıkların ve aristokrasinin bir alternatifi gibi, siyasal bir antitezi gibi dillendirmeye başlandığında 18. yüzyıl sonlarıydı. Ülkemizdeki politik liderlerin dillerinden düşürmedikleri ve adeta günlük virtleri haline gelen çağdaş demokraside ete kemiğe bürünmeye başladığındaysa tarihler Amerika'da 1776, Avrupa Paris'te ise 1789 idi. Amerika'da 1776'daki Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve Avrupa'da da 1789 Fransız İnsan Hakları Bildirgesi çağdaş demokrasinin yeniden doğduğu tarih olarak kabul görmektedir. Bununla ilgili olarak birçok tartışmalar var. Bu tür tartışmaları konumuzun dışında olduğu ve bizi pek de ilgilendirmediği için geçiyoruz. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı derler. Fevkalade zorlama olduğu açıkça görülen yorumlar ve temennilerle demokrasi, adeta yeryüzünün binlerce yıllık kadim geçmişi olan en eski sosyal ve siyasal sistemi olarak ilan edilmektedir. Binlerce yıllık bir geçmişi olduğu kabul edilse dahi, bu husus tek başına herhangi bir öğretinin doğruluğuna veya haklılığına dayanak olamaz. Bunu, kulak verdiği çeşitli tartışmalardan dolayı her gün din değiştiren nasipsizlerin dışında aklı başında hiç kimse kabul etmez, edemez mevzu eğer sadece eski olmaksa milattan şu kadar yüzyıl eskilere dayanıyor olmaksa Nuh aleyhisselamın kavmi bunlardan da bunların Nuh aleyhisselamın kavmi bunlardan da bunların atalarından da çok daha eski tarihlerde yaşamışlardı. Ne var ki Nuh aleyhisselamın kavminin bunca kıdemli olmaları mukadder akıbetlerini değiştirmeye yetmemiştir. Onlar bir ümmet idi, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorgulanmayacaksınız. Bakara Suresi 134. Ayet Doğrusu bizi öncelikli olarak ilgilendiren husus, bir asırdan daha uzun bir süre önce coğrafyamıza ve halkımıza sirayet etmeye başlayan bu menhus virüsün bünyemizi zayıflatıp tahrip eden öldürücü tesirlerinden korunabilmektir. Bir yönüyle irtidat illeti olan bu uğursuz mefkurenin, İslam coğrafyasını ve bu coğrafyada yaşayan halkları nasıl mefluç bir hali pürmelale soktuğunu hem aynel yakîn hem de ilmel yakîn müşahede etmekteyiz. Bu cesamet ve yakınlıkta olan böylesi bir tehlikeye karşı mü'mine yaraşır tavrı ortaya koymak, Çağımız toplumunda bir muvahhidin alameti farikasıdır. Bilindiği üzere her devrin belirleyici, ayırıcı, netleştirici meseleleri vardır. Misal, İslam'ın ilk çağında kelime-i tevhidi ikrar etmek aynı zamanda İslam'ı ishar etmek demekti ve bu ikrar söyleyenin Müslüman olarak isimlendirilmesine kâfiydi. Günümüze misal Müslüman olduğunu söyleyen bir kimse la ilahe illallah'ın birinci kısmının gereği ve şartı olan tagutu inkarı gerçekleştirmesi günümüzün furkan meselelerindendir. Başka bir açıdan baktığımızda şöyle bir sonuca ulaşırız. Çağımızın itikat vebası gibi olan demokrasi illetinden beraatini ilan ve ishar etmekte günümüz furkan meselelerinden bir güz olarak değerlendirilebilir. Demokrasi istikametine tebdili kıble. Çağdaş demokrasinin önde gelen ideologları demokrasinin hiçbir zaman hiçbir yerde gerçek anlamda uygulanmasının mümkün olamayacağını itiraf etmişlerdir. Hem nasıl olabilir ki esasen demokrasinin özünü klasik demokrasi anlayışı oluşturur. Burada bütün insanları toplumu etkileyecek kararlarda söz sahibi olmaları için belli sayıda seçkin insana hak tanınır. Bu hak Halk toplantıları aracılığıyla uygulanır. Kararlar doğrudan bu kimseler tarafından verilir. Bu sistemin uygulanabilirliği, bu sistemin uygulanabilirliği ancak bu hakkı kullanmalarına izin verilen vatandaş kitlesinde görece az sayıda ve homojen olduğunda mümkündür. Misalen nüfusu birkaç bin olan bir kasabada veya birazcık daha fazla olan şehirlerde bunun uygulanması mümkündür. Daha fazla nüfus yoğunluğu olan kentlerde ise böyle bir sistemin uygulama alanı bulması zordur. Durum böyle olunca sonraki yüzyıllarda ve özellikle de son yüzyılın başlarında demokrasi farklı ve yeni yorumlarla ıslah edilmeye çalışıldı. Batının şeytani zekası devreye girdi ve tarih öncesinden kalma dinozora hiçbir masraftan kaçınılmadan alımlı albenili makyajlar yapılarak kedi yavrusu suretinde diğer halklara pazarlanıp ihraç edilmeye başlandı. Buna da fevkalade ehemmiyet gösterildi. 20. yüzyılın ikinci yarısı bu tür pazarlama ve ihraç operasyonlarının yoğunluk ve başarı açısından adeta tavan yaptığı bir dönemdir. Fiili sömürgeciliğin bittiği bir dönemde, kolonileri terk ederlerken arkalarında daha çağdaş sömürge doktrinlerini uygulayacak yerli emirerlerini atamış olarak ülkelerine dönüyorlardı. Kendilerine her açıdan bağlı ve bağımlı olarak yetiştirip başa geçirdikleri kimseler de halklarının babası, atası, ölümsüz lideri oluyordu. Batılılar kendileri için çok pahalıya mal olmaya başlayan ve halkların güçlü direniş hareketleri örgütlemeleri karşısında, eski tarz sömürgeciliğin sürdürülemez olduğunu biliyorlardı. Zamanla demokrasi büyüsüyle halklarda önemli ve değerli oldukları hissi uyandırıldı. Halklarda denize düşenin yılana sarılması misali, kendi seslerine kulak verdiği ve yönetimde karar alma mekanizmalarında söz sahibi olabilecekleri, vehmiyle kendilerine takdim edilen ve adı demokrasi olan beyaz gelinlik içindeki fettan cadının tuzağına düşmekten kurtulamadılar. Çünkü artık hak ile batılı birbirine karıştırmaya başlamışlardı. Özünden saptırılmış ve özgünlüğü tahrif edilmiş olduğu halde münzel bir din zannettikleri muharref dinlerine dahi başkaldırmış şımarık menfaatperest ve ahlaksız bir batının bu durumda kendi dışındaki toplumlara ve tabii olarak İslam'a karşı hangi sebepten ötürü edebini takınması beklenebilir ki? Niçin kekeye hürmet etsin? Batılıların Tarih boyunca yaptıkları işgal, sömürü ve paylaşım savaşlarında ölenlerin mezarlıkları her ne kadar büyük olursa olsun cellede oldukları ahlak, fikir ve vicdan mezarlıklarından daha büyük değildir. Böyle bir batıdan insanlığa kurtuluş reçetesi ummak ebediyen mümkün değildir. Eskiler ne güzel demiş, kelin dermanı olsa önce başına sürer diye. Yahudiliği ve Hristiyanlığı, Akli ve hevai sahiplerle tahrif etmekle yetinmeyen batıl ehli, insanlığa yine aynı bozuk yöntemin ürünü olan çağdaş demokrasi fitnesini armağan etmekle küresel şirk önderliğindeki yerini sağlamlaştırıyordu. İlaç içmemek ya da iğne yaptırmamak için nazlanan çocuklar olarak gördüğü, bazı ülkelere demokrasiyi kısa yoldan bomba, füze ambalajlarıyla ihraç etmeye devam ettiler. küfür ehlinin bu kokuşmuş sistemlerini adeta ağızlarından salyalar akıtıp gözlerini yaşartacak derecede bir inanç ve kararlılıkla sahiplenen, özümseyen ve toplum içerisinde yaygınlaşıp kökleşmesine ciddi katkılarda bulunan Don Kişot tıynetli yerli demokratların ve onlara tabi olan yığınların, kökleri üzerinde dimdik duran sedir ağaçlarından bir orman gibi görünüyor olmaları aslında aleyhlerine olan bir manzaradır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kafir ise kökleri üzerinde dimdik ayakta duran sedir ağacı gibidir. Onu hiçbir şey eğemez ama devrilmesi de bir anda olur. İçerisinde güçlü bir müjde ihtiva eden bu güzel hadisi okuyup, Amin, en yakın zamanda inşallah diyoruz. Demokrasi denilen fitneyi zaman bir yönüyle de sivrisineklerin üreyip çoğalarak sağlıklı bünyelere mikrop ve değişik hastalıklar taşınmasına neden olan bir bataklıktır. Bu bataklıkta bu bataklıkta ekranlarda, manşetlerde veya meydanlarda görüldüğü gösterildiği gibi ne leylak ne menekşe ne zambak ne de fulya yetişir. Buhranların ve marazların membağıdır demokrasi. Bu bataklıkta karanfil, şebboy ya da yaseminler dermeyi umanlar fena halde yanıldıklarını anlayacaklardır. Biz de umarız ki bunu anlamaları çok uzun sürmez. Demokrasi bataklığından maraz saçan sivrisinekler. Evvela bu beşeri ideolojinin ortaya çıkması çıkarılması. Farklı tarihlerde ve değişik toplumlarda uygulama alanı bulmuş olması, fert ve toplumun dünya ve ahiretini ilgilendiren çok ciddi sorunun yani şirk meselesinin meydana çıktığı anlamına gelir. Can, ruh olmayınca bedenin adı ceset olur. Orta yerde ilke olarak Allah Subhanahu ve teâlâ'nın egemenliğini kabul etmeyen bir şirk düzeni varken, başkaca hususlardan söz etmek daha az önemli ve daha az gereklidir. Ancak şu da bir hakikattir ki demokrasi özellikle de günümüzde çok çeşitli şirk ve küfür akımlarının da güç merkezi ve katalizörü konumundadır. Hemen hemen bütün dünyayı saran demokrasi, halkların fevç fevç şirke doğru sürüklenmelerine neden olmaktadır. Bu bataklıktan fert, aile ve toplum hayatına sirayet eden marazlar saçılmaktadır. Uzun bir zamandır allanır, pullanır, yenilenip ambarajlanır, hediye paketlerinde sunulur. Lakin eline alanın dünya ve ahiretini harap eden, tahrip gücü yüksek bir bomba olduğu gerçeği hiç değişmemiştir. Bu tahrif ve tahrip, bu tahrif ve tahrip bombasının tesiri ve neticeleri sadece dünya hayatıyla da sınırlı kalmıyor. Kişinin itikadını bozduğundan dolayı en ağır ve yıkıcı sonuçlarıyla Ahirette yüzleşilecektir. Dünya hayatındaki etkileri ve sonuçları da pek hafif ve basit değildir. Devlet idaresi, güç, iktidar ve servet paylaşımı kavgalarıyla tefessüh ediyor. Ekonomisinin temeli faiz üzerine bina edilip uluslararası tefecilik sistemine entegre hale getirilmiştir. Deri kokarsa tuzlanır, peki ya buz kokarsa? Dedirten cinsten uygulamalar ancak bu sistemden ürer. Halkının emniyetini tesis etmekle görevli güvenlik kurumlarında işkence, kayıp ve faili meçhul olayları hem de sayısız kez yaşandı, yaşanıyor. Kamu ihalelerinin gözetim ve denetimini yapmakla görevli kurumun, yetkililerinin yaptığı astronomik çaptaki yolsuzluk ve rüşvet haberleri insanları uzun süre meşgul ediyor. Ahlaki yozlaşma, bundan önceki devirlere nazaran kıyas kabul etmez bir derecede, fevkalade bir bozuklukta giderek artmaya devam ediyor. Memleketin profesör kartvizitli ilahiyatçıları, tamamen mikroskobik ayrıntılara ilişkin fıkhın ve devletin mahkemelerinde uygulamayla hiçbir ilgisi bulunmayan hükümlerin üzerinde soyut teorik etütlerle ömür tüketiyor. Belki de böyle yapıcı ve uyumlu olmalarından dolayıdır ki, en az emekli ve muazaf general sayısı kadar ilahiyatçı profesör ilahiyatçı profesör vazifelerini deruhte eylemektedirler. Gençler ve çocuklar, sözde akıl ve bilim ve özgür irade mavallarıyla dönüşü olmayan mecralara kişi kişlenmektedirler. Tanrılardan tanrı beğenin diye fıtratları yoğun bir kirliliğe tutulmaktadır. Bundan amaçlanan şey şudur. Yeter ki bu gençler ve çocuklar Rabbimiz Allah'tır demesinler. İnsanlık tarihinde günümüzde olduğu gibi başka bir dönemde vehamet derecesinde teşhis ve tedavisi zor bu yoğunlukta hastalıklar görülmemiştir. Toplumu inşa eden, temel eğitimini veren ve en önemli işi olan insan yetiştirmek gibi ulvi bir görevi olan kadınların evlerinden çıkarılması da demokrasi bataklığının sosyal dokuyu felceden sivrisineklerinden birisidir. Bu konunun ehemmiyeti malumdur. Sömürge yıllarında İngilizlerin Mısır'da, Fransızların da Cezayir'de toplumsal çözülme ve ahlaki yozlaşmayı hızlandırmak için uyguladıkları gayri insani yöntemlerin başında bu vardı. Kadınları sözde özgürleşmek adına evlerinden çıkartıp atölyelere ve fabrikalara hapsettiler. Çocuk yani insan yetiştirmekten uzaklaştırıp farklı iş, yerlerinde emekli, farklı iş yerlerinde emekleri sömürülerek düğme dikmeye, civata sıkmaya yönelttiler. Netice itibariyle özgürlük ve eşitlik nakaratları eşliğinde kimliklerini, kişiliklerini, değerlerini ve en önemlisi de itikatlarını kaybettiler. Şu menhus ve melun demokrasi illetinin doğurduğu ferdi, ailevi ve içtimai o kadar çok buhranlar vardır ki hepsini tek tek kaydetmek pek de kolay ve mümkün değildir. Baş kesildikten sonra saça ağlanmaz, doğrusu baş gelince saça ağlayacak kimsecikler de kalmadı. Kalanların ekseriyeti de tarihteki yerini almış kör ve topal bir imparatorluğa nostaljik tapınma ayinleriyle meşguller. Amellerinin rehini olarak berzahta hesap gününü bekleyen kellerin sırma saçları, körlerinde badem gözleri, pehlivan pehlivan tefrikası gibi anlatıla anlatıla bitirilemiyor. Ağıtlar da, övgüler de daima kellere ve körlere. Dedik ki, iş bu demokrasi bir yönü itibariyle de mefkure-i şeytaniyedir. Zira şeytan Ademoğluna, bilhassa da müminlere her daim sui ameli, günahları, bid'atı, hurafeleri ve nihayetinde şirki hoş ve güzel gösterir. 21. yüzyılda gücünün, etkinliğinin ve yaygınlığının zirvesine ulaşmış olan bu mefkure-i şeytaniye, demokrasi kendisini gayet masumane bir surette göstermek kıvraklığına ve esnekliğine sahiptir. Demokrasinin tanımı ve uygulamasındaki farklılıklar, ülkelerinde hakim olan rejim ve iktidarlar için olabildiğince gri alanların açılmasına neden oluyor. Teşbihte hata olmaz, sapık ihtihat akidesi ile demokrasi akidesi arasında müthiş paralellikler olduğunu söylemek mümkündür. Vahdeti vücutçuların hezeyanlarıyla demokrasi, demokrasi donkişotlarının söylemleri bir an... Demokrasi Don donkişotlarının söylemleri bir arada düşünüldüğünde sağlıklı bir mukayese yapılabilecektir. Bu paralellikler yöntem ve mantık açısından değerlendirilmelidir. Demokrasinin tarihsel süreç içerisinde ideal bir sistem olarak mükemmeliyete ulaşmasını beklemek, akan bir çeşmenin delik bir bidonun dolmasını beklemek gibi beyhude bir bekleyiştir sahipleri ve tabilerinin iddia ettikleri gibi, içerisinde barındırdığı bir takım özgürlük, hak ve eşitlik söylemlerinin aslında tam anlamıyla gerçek olmadığı da artık bilinen bir husustur. Tarih boyunca ve özellikle de son yüzyılda yenilikçi teorisyenleri tarafından daima revize edilen demokrasi, İslam coğrafyasında boy vermeye başladığı tarihlerden başlayarak günümüze dek birçok değişikliklere uğradı. İslam coğrafyasındaki geniş halk kitlelerince kabul edilebilir bir kıvama gelebilmesi için büyük bir ehemmiyet ve özen gösterilerek yoğun çabalar harcanmıştır. Kimliklerinde Müslüman, kart vizitlerinde de siyasetçi, akademisyen, hoca ve benzeri sıfatlar yazan kişiliklerin demokrasiye inanç ve bağlılıklarını beyan etmeleri, itikadi kimlikleri açısından yeni tanımlamalar ve sınıflandırmalar yapılmasını zaruri kılmıştır. İçine düştükleri bu gayya kuyusunun farkında olsalar da olmasalar da tabii ve takipçilerinin de dünya ve ahiretlerinin harab olmasına neden olmaktadırlar. Hatta sadece vesile olmakla da kalmıyorlar, bu yolla onlara önderlik de ediyorlar. Saptırıcı önderlik. İşte bu tür insanlar ortaya koydukları tavırlarla tarifi mümkün olmayan derin bir gaflet içerisinde bulunduklarını gören gözlere göstermektedirler. Dışarıdan bakınca zannedilir ki aziz ve celil olan Rabbimiz İslam'ı eksik bırakmıştır da onun ikmalinin demokrasiyle yapılmasını emretmiştir. La havle ve la kuvvete illa billah. Şüphesiz ki böyle bir inanç ve kanaat katıksız küfürdür. Derin ve uzak bir sapıklıktır. Bu yelkenlere dolduran en kuvvetli rüzgarsa çoğunlukla batı yönünden gelen akli ve hevai rüzgarla cereyanlardır. Hoş akla ve hevaya tabi olduktan sonra rüzgarın hangi yönden kaç şiddetinde eseceğinin de pek bir kıymeti kalmıyor. Çünkü tevhid akidesinin tam yerleşmediği kalpler tıpkı hazan mevsiminde dökülen yapraklar gibidir. O sararmış kuru yapraklar Hafif bir meltem esintisiyle dahi sürüne yuvarlana oradan oraya savrulur ve nihayetinde parça parça olup börtüböceğe yem olur. Ferdi, ailevi ve içtimai hayatta daimi olarak buhran, kriz... Menbağı kaynağı olarak demokrasi kendi öz evlatlarına dahi bir fayda sağlayamamışken bu makyaj küpü hain üvey anaya yanaşma olmak için fevkalade gayret gösteren müezzep kişiliklere faydalı olabileceği nasıl düşünülebilir? Kendilerini aynı anda hem Müslüman hem de demokrat olarak tanımlama cüretinde bulunan kişiliklere dinin tanımına tekrar bakmaları tavsiye olunur. Din, bağlılık ve itaattir. Sizin bağlandığınız, uyduğunuz, itaat ettiğiniz, sayısını ve gücünü artırdığınız, ilkelerini benimsediğiniz, tarafını tuttuğunuz, gereklerini yerine getirdiğiniz, antidemokratik deyip dışında kalanlarından sakındığınız demokraside çok açık bir ifadeyle modern bir dindir. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. Ali İmran Suresi 85. Ayet Çağımızdaki itikadi bozukluğun başlıca zeminlerinden olan demokrasi fitnesinden korunabilmek için izzet ve onur yurdu olan Tevhid Kalesi'ne iltica ediniz. Bizler, Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve Nebi olarak Muhammed'den razı olduk. Ebu Davud, Tirmizi, Ahmet Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Maide Suresi 3. Ayet bize bağışladığı İslam nimetinden dolayı Allah'a subhanehu ve Taala hamd ederiz. O ki nimetlerin en büyüğü ve hayırların anasıdır. Allah'ın salat ve selamı Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme temiz ehlibeytine ve seçkin ve saygıdeğer ashabının üzerine olsun. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin üçüncü sayısında yayınlanmıştır.